الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا هدانا الله وما توفيق بالله ربنا على رسولنا محمد اللهم على طبيب محمد اللهم على سيدنا محمد صل على سيدنا وعلى علي وصاحبه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المستغفرين بالاسحار صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Buralar, buralar ilim meclisleri buralar cennet bahçeleri ne kadar fazla vakit geçirsen hele ki seyyid gibi bir zat efendim, anlamasan da bazı şeyleri Arapça anlamıyorum diyorsun mesela A Arapça anlamıyorsun e, pop müziği dinliyorsun kavurcanlıyor musun ne dinliyorsun ingilizce müziği hoşuma gidiyor neyinin nefsinin şeytanının Ve burada da gel Arapça'yı dinle anlamasan da Arapça'yı dinle ruhun hoşuna gider Ruhunla hoşuna gelen, bu kadar millet 10 bin, yirmi bin, elli bin, yüz bin, İngilizce mi anlıyor? Hepsi kâvurca müzik. Mesela yani, bunu müzikle kıyas etmiyorum. Yani adamlar anlamadığı şeyi bile dinliyorlar. E sen ayet hadis okunuyor, Arapçayı anlamasan bile feyiz var. E tercüme eden de var. Ya Yavca da Arapçayı bilir. Güzel anlatıyor adam, da. ne, ne, ne yapacak yani? Siz ille istiyorsunuz gırgır gır şamata, gülmek, ağlamak.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 amma gök elinin inmesini görmüş ben onun şahidi olamam manen velakin melekler e, ilim meclislerini severler hadis-i şerif Buhari Müslim'de geçiyor ya innelillahi meleketen sibel kiram <gülüyor> el katibin yazıcı meleklerden başka melekleri var Allah'ın yatufun fi't turuk yollarda gezerler yeltemisune ehle zikir zikir ehli ararlar feeda'u cadu kavmen yezkurunallah Allah zikreden bir cemaati buldukları zaman تَنَادَوَا وَنْهَلُمُوا اِلَا hacetikum. Birbirlerine çağır, çağırırlar, çağrıda bulunurlar, gelin gelin aradığımız cemaat buradadır diye فَيَحُفُونِمْ بِيَجْنِحَتِهِمْ ile اِدْ dünya. Bu Bukhari'in Müslüm hadisini okuyorum. Kanatlarıyla beraber o cemaati, şimdi burası var, aşağısı var, ilim için gelmişler, Allah için gelmiş adamlar, kaç saat evvel gelmiş.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 Belki bana öyle gösteriliyor, hissettiriliyor. Bir şeyler. Ama hadis-i şerif buyurduysa, bu yüzde yüz. Bizim imanımızda şüphemiz yok elhamdülillah. Allah şüphe vermesin fazl-ı kerim. Allah'ım Allah şekten şüpheden, vesveseden muhafaza eylesin. Tehlikeli bir şey. Tehlikeli bir şey. Yani bir vesvese gelse, vesvese şeydir, imanın halisidir. Ama vesveseden ilerse, ağzına, diline gelirse...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 Sen bunun istediğin kadar tahlilini yap, kritiğini yap. Ben bunu sana açıp göstersem zaten o zaman inanmayan kalmaz. Burada muteber iman gayba imandır. Ellezine yu'minuna bil Gaybi Görmediğine inanacaklar. Sana peygamber göndermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Zikir meclisi, ilim meclisi, ayet hadis meclisi göl kadar kuşatırlar diyor. Ece o kardeş Nurat'ta görmüş ki kök ehli dedi din. dinler.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 Yanlışta da değiliz. E, inanç, inandığımız şeyler doğru şeyler. Bundan dolayıdır ki Allah bize devam, sebat istikametler ihsan eylesin. Amin. Amin. Bunu diyelim. Bir hususta bu arada diyeyim. Bir tevessül meselesi. Hani sorunumuz nerede? Sorunumuz şurada. Yüzü suy şu hürmetine istemek var ya bu tevessüldür. Şimdi tevessül e, bir bir İke Hep bütün yemek duamızda bile var bir cahin bir il muhtar. Bütün dualarımızda ki e, peygamberimizin hürmetine, işte ebayübelensari yüzüsü hürmetine vesaire. Buna nedeni tevesül Tevessül denir. Hakkı için, bahşi hakkı için, Türkçedeki tabirleri konuşuyorum yani Arapçası başka. Bize göre, eli i sünnete göre bu tevessül hak mıdır? Haktır. Haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevessül yapmış. Ibn-i şu kadar hadiste var ki hakk hakkı nebi-i kevel-i imbi-i min kabli Senin peygamberin ve benden önceki peygamberler hakkı için diyor. E bu ibn macede de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etmiş. Ondan sonra o gözü ama olan zata e, kendisiyle tevessul etmesini öğretmiş, dua etti, gözü açıldı ya. O tirmizi de geçiyor, hadis sahiptir. Dolayısıyla bizim delillerimiz kuvvetlidir. Bir de istigase meselesi var. İstigase hepten derin bir mesele. İstigase gidip himmet et diyorsun. Kabirdeki zata. Elimden tut. E, rabuta zate bu. Tarikatın tümü bu. Huzbiye di, Huzbiye değil. Tut elimden diyorsun. Efendim e, falan. Şimdi biz istigaseyi de kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Etmez olur muyuz? E, bizim de delil ibadet Allah'a gisû. Deveniz kaçsa diyor. E, efendim. Allah'ın kulları yardım edin.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 E deveniz kaçtı kaçtıysa e, kaçan biri idenfeletet habet hadi kum. Sizin birinizin hayvanı kaçarsa ipinden çözülüp felyakul ne desin ibadallah. Rabbisi ve ibadallah ihbisu. Allah'ın kulları tutun. Ortada bir şey yok. Resulullah böyle böyle değinsiniz. Fe inne lillahi fil ard habsan sehbisu. Yeryüzünde Allah'ın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 Adamın birinin deve çekar. Adam başladı bu peşine koşuyor diyor. Kimseye bir şey demedim diyor. İbadallah, "Ey bir su dedim. Kendi kendime diyor. Zık dedik durdu diyor deve durup duruyor. Hiçbir şey yok diyor. Atam İmami Nevevi olmak lazım. Şimdi bana dersin ben "Ey bir su, bir su" derim. Deve gider yani. Ondan sonra dedim ulan bu cüppeli hoca da ne biçim adam? Ey cüppeli hoca İmami Nevevi diyor ki. Ama neyse herkes de İmami Neveviye demiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimize söylüyor. Hepimiz ümmetiyiz garibanlar olarak.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 Çünkü bu hadis-i şerif sonuçta yani i̇mam Nebevi bunu tasdik etmiş. Dolayısıyla bizde istigase de var. Ama Seyit Muhammed Alevi Maliki, Allah kabrini nur eylesin. Hayır. O mübarek çürümemiş duruyor Mekke'de ya. Hiç büyük kutup, büyük allame. Onunla şöyle anlaştık en son işte gelişine falan. Dedi ki istigaseyi biraz herkes anlamaz. Onu eli sünneti şartı olarak öne sürmeyelim. Çünkü hep dökülür hep dökülür dedi. Tevessül ehli sünnetin kaidelerindendir dedi. Tevessülü koyalım şey. Hani direkt himmet et şeklini yani bunu ispat buna inanmayana uğraşmayalım da inanan özelde inansın. E, fakat tevessül yani Resulullah'ın yüzü süyürmetine, sahabenin yüzü süyürmetine istemek gibi bu dedi bütün hadislerde de geçtiği için âti kerime ve hadis-i şeriflerin delaletiyle E bunu dedi, inanmaları lazım, bunu buna da taviz veremeyiz diye son konuşmuştuk. Yani bu şekilde devam edelim. Şimdi tevessül, iki şıklığı, bir Selefilerin görüşü, bunu reddedenlerin de görüşleri söylüyor. Ama mesela o, Osman ibn Hüneyf hadisi Tirmizi'de geçen, yani amanın Allahümün eselik ve teveccühüleyke nebiy, nebiyy, ke nebiyy rahmeti, Ey Resulullah buydu sallallahu aleyhi ve sellem, istersen sabret, Yok dedi dua etti gözüm açılsın seni göreyim dedi o zaman git abdest al abdest al bazı rivat dedi rekat kıl var bazılarında yok abdest şartı var abdestini güzel al dedi abdestten sonra söyle ey Allah ben yazmıştım bunu size e, dergide de yazılanlardandır belki de sırf bununla beraber adam gözü açıldı e, yani şu anda da bu geçerli Resulullah'ın hürmeti kalkmadı ki ölüsünün hürmeti ile dirisinin hürmeti aynı sallallahu aleyhi ve sellem nesi değişmiş?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 O arada da aklına o geliyor ha harpte. Diyor ki hanım beni böyle görürse benim halimde olacaktı. Gel gel dedi. Efalu efalu yaparım ey katade yaparım. Gel. Al gözünü bishbillah takıyor. Sen istediğin kadar hospitallarda cerrahlarla uğraş. <gülüyor> Ve o da yarım kalır yamuk kalırsın. <gülüyor> gel, yaparım dedi gel sen işte. i̇şte. Ah ya Resulallah. yine de gidiyorlar adamla kabri şerifinden düzeltiyorlar.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 Zaruriyatı diniyi diniyeyi ve mütevatir konular olması lazım. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar etse, Mustafa Karataş inkar ediyor, e, inkar etse buna eli sünnet denmez. Bir adam, çünkü İsa Aleyhisselam'ın inişi mütevatirdir. Anladınız? Mesela Hazreti Mehdi'nin gelişi mütevatirdir. Geleceği mütevatirdir. İsa Aleyhisselam'ınki daha mütevatirdir. Çok daha yüksek mütevatirdir. Hazreti Mehdi'nin gelişi de mütevatirdir. Şimdi mütevatir konu mesela Deccal'ın çıkması. E Deccal çünkü Kur'an'da yok. Ama hadis-i şerifler mütevatirdir. Dehabbe zaten Kur'an-ı Kerim'de var. İnkar eden gitti güme. Güneşin batıdan da olması mesela. Ayet-i kerime dediği şartlar. Bu kıyamet alametlerinden bazıları. Bunlar mütevatir konular. Ha bu gibi bazı mütevatir konular. Bunları inkar etseler biz ne deriz? Ehl-i sünnetten çıkmıştır deriz.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 Adam diyor işte onun programına çıkacağım şey. Yahu diyor hangi cemaattan olursa olsun diyor. Ee, dişçi, mişçi, doktor bir fetvalık bir şey oluyor. Dolguluk mu? şey Bir söylüyorum diyor bunun fetvasını ben hocadan aldım. Hangi cemaat olursa olsun diyor. Her türlü cemaatimden gelenim var diyor. Derse ki efendim Cübbeli Hoca de dersem diyor. Hangi cemaattan olursa olsun tamam diyor kabul ediyor diyor o fetva diyor. Öbürlerini dersem diyor işte.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 Yahudi Hristiyan cennete girecek, girecek. Yahudi olup da kâfir olmayan var. Ya nasıl Yahudi olup da kâfir olmayan var? Desen ki Afrika'da, da hiç ile haberi olmayıp da onu kâfir sayamayız, fetret eli sayarız. Hadi tamam dedim, fetret eli sayarız, tebliğ ulaşmamış. Ama sen şimdi Yahudi olup da kâfir olmayan var. Ne zaman? Şimdi. Ha, eskiden vardı tabi eski ümmetlerde Yahudi olup da kâfir olmayan, peygamberlerin ümmetleriydiler. E şimdi Yahudi olup da kâfir olmayan var, bu denebilir mi? E demiş bunu, e şimdi görüşünden dönmüş, e döndün de Nerede döndün? Bizim Ali Hoca'nın şeyine döndü rahmetliğinin ya, iftar davetine döndü yani. Rizeli Ali Hoca vardı kasarıyla, Allah rahmet etse, kabr nur olsun, çok mübarek bir adam ya. Efendi Hazretleri çağırır bizi iftara, Efendi mübarek evvabini kılar, 8-10-12, oruçlu falan fark etmez, uzun uzun kılıyor. E milletine canı açlıktan ölüyor, efendiden evvel yiyemiyorlar. Camide de yemek hazırlanmamışlar. Hacı Musa'nın evinin altı, o da orada oturuyor. Birinci katta gideceğiz oraya. Çıktık oradan, efendi falan zaten. Yasçıya da az kalmış yani. Yarım saat bir şey, ya yersin, ya yemezsin. Gidiyoruz, camide de yemek hazırlanmamış. Davetliyiz ya. Bir de geldik, o da karşıdan geliyor. Ama dedik, mübarekse, kapıda karşılamamış da, yolda karşılıyor. Aa, nereye geliyorsunuz dedi. Sana geliyoruz, dedik. E ben döndüm dedi şey. İptal ettim dedi daha E nasıl iptal ediyorsun, bize ne haber etmiyorsun? Millet oruçlu ya.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 Allah'ın kitaplarının ayetlerini gizleyenler. Bu ayetin peşine gelen ayette istisna yapıyor. اِلَّا tabu. Ancak tevbe ederlerse tevbeleri müsterdi. Ama şimdi başka ayetlerde namazı terk etti, zina yaptı, adam öldürdü, bütün o ayetlerdeki tevbelerde ne diyor? İllamen مَنْ تَعْبَىۜ tevbe ederse وَاَمِلَىٰ هَمَلَا صَالِحَامَلَ salih amel işlerse yani tebesinde duracak sonra da onu telafi edecek iyi ameller yapacak. İşte namazdan kaza edecek, işte kulaklarından helallik alacak falan. Sadece tevbe yetmiyor, peşine ameli salih ekliyor. Bu ayette ne yapıyor? Tevbe edecekler tamam. Yetmez. O zaman çok tevbe etsin, çok ibadet yapsın, evde ocakta, sabahkada uyumasın. Hani ki yanlış fetva verdi, ayeti gizledi ya. Yetmez ve aslihu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 beyan edecekler. Ne demek beyan edecekler? Çıkacak, izah edecek. Ya bir sohbette, ya bir konferansta, ya bir basın toplantısında bu görüşler bana atfedilmiş ama bunlar benim değil tek ama tabii benim değil diyorsan eski görüşlere o zaman mahkemeye dava açıp tekzip yapman icap ediyor. E senin değilse de döndüysen de döndüm yanlış anlamışım demen icap ediyor. Ama bu görüşü zaten Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı 5 ciltlik tefsirde de bu onun adı var.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 ve Rahim, tövbeleri çok kabul eden, çok acıyan ancak benim onun için hocaların tövbesi kendi kendine iptal ettim, kendi kendine ispat ettim, kendi kendine tövbe ettim len. olacak iş değil çok e, memnun oluruz ama toplum olarak ehl camiası olarak bir beyanat beklemek durumundayız beklenmedikten sonra tabi ki e, bu şeyler konuşmalar devam ediyor şahsi bir hakaret içermemek şartıyla ondan sonra Hz. Muaviye'yi sevemem e bu muaviye'yi sevemem meselesi sıkıntı yani ehl-i sünnete göre sahabe hakkında sevemem ifadesini kullanmak caiz değil bütün ehl-i sünnete göre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 o da bu sefer Yezid'i müdafaya başlamış şimdi. O da diyor Yezid'e haksızlık ediliyor. Yezid şöyle, Yezid böyle, Belen Sari'yi bile yezidi ordusuyla İstanbul'a geldi. E doğru, cenazesinde de o kıldırdı. Doğru çünkü komutandı. Ama o zaman babası sağdı. Kendisi zaten halife değildi. Hadis-i selifte Cahiduhu maakulli emirin berrin ve facirin Ehl-i sünnetin üç temel prensibi vardır. İyi kötü her imamın arkasında namaz Kulun. Sallu Salu kulli berim ve Sallu ala kulli berim ve facir. Iyi kötü herkesin cenaze namazını kılın, yani Müslüman olduktan sonra. Ve caidu mea kulli emirin berim ve Iyi kötü her komutanla beraber cihada gide. Bu hadisten dolayı Ebayübel Ansari komutanın çok takva olmadığına felan bakmadı. Çünkü İstanbul'da gömülmek istiyordu. Hadis var diye müjde. Geldi. E, diğer sahabe geldi. Ona bakarsan İbn Abbas da geldi, radıyallahu anh, Hasan Hüseyin de Haz Hazreti Hasan memleze geldi, İbn Ömer de, hepsi geldi İstanbul'a. Komutan yezitti, ama o zaman yezit öyle bozuk değildi yani içinde bozukluk varsa da babası zamanında onları aça vermiyordu. Babasından sonra bu adam sapıttı, bozuldu. Eşi İmam Rabbani kafir demiş diyenler var diyor, öyle demedi. Doğrudur. İmam Rabbani kafir demiyor. Ama İmam Rabbani diyor ve ma faalehu yezid lem yef'al kuffar efrench Yezid'in yaptığını Frenk kavuru yapmadı diyor. Kavur demiyor. Frenk kavuru yapmadı. E şimdi Yezide lanet caiz değil meselesi. Taftazanî Ehl-i Sünnet alimidir. Ona da yardım edenine de küllüsüne lanet okuyor. Ehl-i Sünnet'ten lanet okuyanlar var. Ekseni çok okumuyor. Emali'de itikatlar velem yelani yeziden bade ve yani fitne fesat çıkartmak isteyenler Yezide lanet okuyor çünkü ölmüş gitmiş Allah hesabını versin lanete lüzum yok diyen tarafta da vardır ki ehl-i sünnetin çoğunluğu bu yöndedir ama lanet okunmaz demek laneti hak etmiyor demek değildir ehl-i sünnetin usulü şudur eğer Kur'an'da ve hadiste kafir olduğu öldüğü sabitse işmen lanet okunur Ebu Leheb gibi Yani Ebu Cehil gibi yine de Ebu Leheb'e çok okumak uygun değil. Neden? Ebu Leheb efendi amcasıdır. O sonra biliyorsun pazartesi günleri parmağından su içiriliyor, cehennemde bile azabı kafiletiliyor. Ondan sonra e, Ebu Cehil'in oğlu sahabe oldu. Hazreti Kırem efendimiz. E sonra baktılar, "O Ebu Cehil'in oğlu, Ebu Cehil'in oğlu. Ne kadar zor bir durum ya? Sahabe oldu bütün millet Ebu Cehil'in oğlu." diyor. Adam ne yapacak şimdi? Iar dacă babam ne sete, de de babam neti sete, de pe de de pe babam ya -ah sete, de de dirilere eziyet etmeyin. sete, yani, de de lanet okumaktan ne fayda de Hani şimdi mesela, Ebu lanet de dense, sen de on, yüz, iki, yüz git. Ama Ebu lanet bir de yok. Tabii ki Allah ateş doldursun. Anla ve lakin şimdi yani lanet diye bir ibadet yok yani. İbadet çeşidi değil yani. E bu sefer ne diyor? Ölülere söverek dirilere eziyet etmeyin. Yani Ebu Cehil'in oğlu, sahabe akrime radıyallahu anh ama ne diyor? Yani Ebu Cehil'e sövmeyin de demiyor da bak Kenel konuşuyor. Ölülere sövüp dirilere eziyet etmeyin. Bu ince bir şeydir. Yani Ebu Lef meselesinde de böyle bir şey düşünmek lazım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 çok kötü haller var. Zaten namazsız, abdestsiz, içki, miçki onları bırak da çok daha kötü şeyler söyleniyor. Ama bu siyer kitaplarıdır, tarihten geliyor. E, böyleden akıl var, böyleden akıl var. Tabi ekseriyet kötülüğünü söylüyor. ama öyle nasıl öldüğünü bilmediğimizden ismiyle lanet caiz değil eli Sünnet demiştir. Demiştir ama ehl Sünnet'ten ismiyle de lanet eden var mı? Var koca taftazani.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 kimler zerre kadar iştirak ettiyse, kimler uzaktan da olsa oh oldu dediyse, Allah hepsine lanet etsin. Amin. Amin. Aheli sünnet burada işte. Aheli sünnet burada. Lanet de okuyoruz yani. Öyle hepten lanet okuma, beddua etme, kim ne yaparsa yapsın, bir vurana bir daha buradan. Öyle bir şey de yapmıyoruz yani. Ama işte o işin meselesinde de bir hassasiyet vardır. Ben ara sıra bir ipurucunu ama tabi taftazani falan aheli sünnet diğer ulema,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 Allah muhafaza etsin. Ey adında bizi kimse Osmanda takmamış kimseler. De... Ya Sahabe Hazreti Muavi'nin adı değil ki Muaviye bir Hayde var. Sahabede başka Muaviyeler de var. Tabiinde dolu Muaviye var. Yeziyde Yezid dolu var. Sahabeden Yezid var. San dersem Hazreti Ömer'in kardeşi olabilir Yeziid İbn Hattab. Yani daha birçok Yezid var. Sahabede Yezid var. Bedir'e elinde kaç tane Yezid var? Yani Yezi ziyadeden bereketten geliyor. İsim lügat manasında kötü değil.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 E tabi biz de güncele çok girmek istemiyorum, güncel konulara girmek istemiyorum ama bunlar güncel değil idi. Bunlar günü geçmez kısımdan. Eğli sünnet itikadıyla alakalı ama bunları bilmeniz lazım. Aksi takdirde biri bir şey diyor, vay anasını Yezid'e haksızlık yapıyoruz, Yezid de iyi adammış be. Yezid'e iyi adam demek için yani hiçbir şahit bulamazsın, hiçbir kitapta. Hiçbir şahit hiçbir kitapta bulamazsın. Ama Ebayübel Ansari de onunla geldi. Ebayübel Hasan cenazesini kıldırdı demek.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 Eyü Eyü elvelet, ey Ülveletten. Ey Ülvelet, ey oul! Ve minel leyli bi teccüdbe. Gece kalk teheccüd kıl, uyan Kur'anla, bihi Kur'anla uyan. Emrün bu Allah'ın emri mi? Emredir. Tabii Resulullah'a teheccüd namazı nedir? Fazladır. Bize ne oldu? Kuvvetli sünnet oldu. Ve bi'l-sahari hum Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Seher ne zaman? Seher imsaktan evvel. Yani teheccüde kalkman lazım ki seher olsun. Çünkü gün doğduktan sonra seher olmaz. Seherlerde af Şükrun. Bu da nedir? Şükürdür. Yani istiğfar etmek, seherlerde kalkıp Allah'tan af istemek, yaratılma nimetine, bu sonsuz nimetlere şükür. Vel müsteğfirine bile sıhar. Seher vakitlerinde af isteyen kullarımı met ederim. Zikrun. Evet. Zikir manası taşıyor, şükür manası taşıyor, emir manası taşıyor. Yani amel etmek lazım. Geceleri gafil olmamak lazım diyor. Geçen dersin devamı bu. Kale nebi aleyhissalatü vesselam. Resulullah buyuru sallallahu aleyhi ve sellem. Selafi esfat yuhibbühe allâhu Üç sesi Allah sever. Savtüddik, horoz sesini. Niye horoz sesi sever? Çünkü horoz, horoz öttü zaman ne yapın? sebbihu iza semutum siya haddîketi fesebbihu Horoz sesini duyarsanız Sübhanallah deyin fe inna rahat meleken Çünkü melek görmüştür Mutlaka melek görmüş, duan da kabul oluyor o anda ne istersen Evet Ama sizin horozun ayarı kaçmış her dakika bağırıyorsa Meleksiz falan, onu bilmem Ama normal horozlar böyle Zaten hep seherlerde öterler He? Seherlerde öter Vasa uculledi kuran Kur'an okuyanın sesi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 İki rekat namaz, bir istiğfar, bu kadar ayetle amel etmiş olursun. Kaç ayet var hakkında ya? Yani beşte bile karşısında, yani 20 dakika içinde bunlar yapılabilir. Seherlerde istifar edenlerin sesleri, e, tabii kimsenin duymadığı, görmediği yerde gösterişsiz bir vaziyette. Kale Sübihannü Sevriye Rahimeullah, Süfyan Sevri Hazretleri buyurdu ki, İnne Allahü Teala khala karihan tevb bu vakte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 Ve قال ایزا buyurdu ki İzakan evlül Leyli gecenin başı olduğu zaman yani şimdi bu saat işte saat 12'lerde falan. Munadi munadin tahtil arşı arşın altından bir melek munadi sesleniyor. Elaliyen ubil abidun. Abidler kalksın. Abid ne demek? İbadete düşkün adamlar. Kalksın vakti geldi. Hemen kalkıyorlar. Ve salluna kılıyorlar maşallah. Allah dilediği kadar kılıyorlar. Mübarek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 Fejda kjane s-sehar, s-servak oldu, i imsaaz bir, muna din s-sezin, el-alie o saat tam istifar vakti. Fekumun gumun u staufirun, unna la kalkallar, i-staufirul la fujmele din la la la la la la fejir la Bu gün doğumu ha, imsak olduğu zamanı söyle. Güneş değil. Çok tehlikeli bir durumdayız. Hepten اَلَالِيَكُمُ <gülüyor> الْغَافِلُونَ Gafiller kalksın. Gafiller kalksın. Bunlar kim biliyor musun? <gülüyor> Sabah namazında kalkanlar. Kalkmayanlar, onlara nida bile yok. Onlar nasıl kalkarsa kalksın. فَيَكُمُونَ <gülüyor> Gün doğduktan sonra yani güneş değil. Diyelim 5:20 geçti, imsak oldu, ondan sonra kalktı sabah namazına. Sana ne diyorlar? Gafiller kalksın. Gece namazını kaçıran gafildir. Fekûmû minfuruşîm onlar yataklarından kalkarlar. Kelmevte'a nüşirû minkubûrîm. Mezarlarından kalkan ölüler gibi. Onlar mezardan kalkan ölü gibi gafil kalkarsa, ya güneş doğduktan sonra, zaten affedersin, güneş doğanın, dediler ki güneş doğdu adamın üstüne, Resulullah buyurdu ki, bâleşşeytanı fî üzünî,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 Kalpleri o gün ölü olduğunda ittifak vardır. O gün motoru çalıştıramazlar, kalp de geçmez. Ama iki rekat teheccüde kalkmış olsa yine en azından abid, kanid, müstegfir gibi güzel mediş sıfatlarından birine dahil ve nail olur. Öbür türlü gafil diyor, Allah'ım bizi gafillerden olmaktan muhafaza. Amin. Amenel Resulü okumayı ihmal etmeyin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 Hani amene Resulü yetsin, tamam iki. İki ayet. Esas şunda lafız sarihtir, Hz. Osman Efendimiz'in rivatidir. İki rekat gece namazına niyet edin. Uyuyup uyanmazsan teheccüd namazı olmaz. Diyelim ki bir gece sabah kadar ibadet ettin, teheccüd olmaz o. Ama teheccüd yerine ne olur? İmam-ı hiç teheccüd kılmadı mı o zaman? Sab yatsın abdestiyle sabah kıldı kırk sene.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 ezberleyebilirsiniz, hafız olmaya lüzum yok, bir buçuk sayfa. Altı yüz sayfayı ezberleyin demedik. Bu bir buçuk sayfayı eğer ezberleyebilirseniz, inne fi halkı semavat'tan başlasanız, la yeghurrenneke'ye kadar, fes sonunda, oraya kadar, birinci rekat, la yeghurrenneke teqellübüllezîneden aşağı ikinci rekat, böyle okursanız, bu, Hz. Osman Efendimiz bunu kütübeleü kıyamü leyletin, bir gece isap, yatsıdan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 10 ayeti mutlaka okursanız inşallah, o gece kıyam sayılır. Teheccüde de kalkmaya gayret edersiniz inşallah. Allah nefeslerimizdeki tembellikleri izah ele eylesin. Amin, amin. Bi hurmet taha Evet, İnşallah ilerki derste yine bu mevzuun devamı var. Şimdi o kadar uzatamayacağım. Sübhane Rabbine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine Allah Sidi al Murcili Muhammad wa Ali wa Sahabey Jama'in Allahu minna nasel kel Jannah n'audibika min al Nahr Allahu minna nasel kel Riba kel Jannah n'audibika min shakhtika wal Nahr Allahu minna nasel kel Jannah wama qarabeyliha min qabli ma'amal min min min aleyhi min Ranjal musta'an wa alaikal bi al Ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi, muhammedin el habibil alil kadri, el hafimil cahil, Al ve ala alihi ve sahbih. Al Amin. Amin. Kanser hastaları, dua isteyen isimleri, buraya yazılan, kalbinizden dilek tuttuklarınız, kanser hastaları, ahur hastalar, ya rabbi acı şifalar halka ile Bize dua ısmarlayanları biz de sana ısmarladık. İsimleri, halleri, hastalıkları hepsi sana ayandır ya Rabbel Alem. Şu mübarek cemaat Cuma gecesi hürmetine ya Rab. Acil şifalar ifsan devalar ikram ile Eceli gelenlere iman selameti nasuh veyle. Ustu katime nasuh veyle. Allah'ım bizlere de ya Rab. Hastalık verme ya Rab. Afiyet ver ya Rab. Dünyada ahirette en büyük istenecek şey. Ya Rab'a afiyet istiyoruz. Dinimizde dünyamızda. Ehlimizde malımızda.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 Ya Rabbi ailelerimizi yâre eyle itaat kâri. Ya Rabbi çoluk çocuklarımız salihin salihatıyla hakim. Ya Rabbi ne kayırlı murada olanlar varsa ihsani. Allah'ım el sünneti halâsâ eyle, darda kalanlara yetiş ya Rabbi. Habistekileri halâsâ eyle, esirleri halâsâ eyle ya Rabbi. el sünneti aziz eyle, el-i bidat-i zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gözden, nazardan, şerlerden, büyülerden, sihirlerden, her türlü eşsarın şerlerine bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi aile ailemin. Bize de geldiler sağ olsunlar. Nurşen'den geldiler. Halid-i Hazretlerimizin cübbesinden bir parça getirmişler. Ya Rabbi sen bize bereketli eyle, mübarek eyle. Ya Rabbi getiren kardeşlerimiz dünya ahiretlerinin mamur eyle, aziz eyle. Ya Rabb oradaki bütün sar dahta de bütün medreselere de yardım eyle ya Rabb. Doğuyu bir an evvel kalkındır ya Rabbi. İlimle medreselerle doldur taşır ya Rabbi. Ulema, Rabbi. Ülemâ evliya rahmetsinler İslam'ı çok güzel serbest yaşasınlar ya Rabbi. Teröristlerin eskiyanın şerrlerini kaldır ya Rabb. Âmin. Fazlur'unla ya Rabbel alemin. Hep bütün vefat eden ler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve ya rabbi bir şahadet göklerden yerlerden avur şu kadar cemaatın okuduğu şahadetler hepsine yeter artar civardaki kabir komşularına bile dağıtırlar hepsine bu rahmetleri isale ile nurdan tabaklarla vasıl ile kabirle nur ile azapları olan varsa şu cemaat hürmetine defura fical el kabir istirahatleni yemmenfe yemmen müzdadele amin amin bu hürmet buaha ve yasid ruhları için el fatiha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 ghayril maghdoubi alayhim amin